Geçtiğimiz haftaki programda sizlerle birlikte e, gazalardan bahsetmiştik. Oradan bir girizgah olmuştu. Evet. Ve e, bu haftaya da Bedir Muharebesini devretmiştik Fatih ağabey. Evet. Bedir Muharebesini devrettik derken e, önemli bir bahis. Arada kalmasın dedik ama e, galiba yine belki de birkaç program sırf Bedir gazvesinden bahsedeceğiz. Ne oldu? Şimdi hemen burada bir hatırlatma yapalım. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetlerini anlatırken hep bize hemen doğumu Mekke'deki olan hadiseler ve hemen sonra iki cihan Serber efendimizi böyle kronolojik olarak anlatmak isteyenler birazsa şu gaza oldu, bu gaza oldu, bu muharebe oldu falan gibi hemen savaşlar bölümü vardır. Savaşlardan sonra bir hac vardır, ondan sonra da vefata anlatılır gibi olur. Böyle bakmamak lazım. Bir kere Bedir gazasını dinlerken buraya kadar olan güzellikleri, buraya kadar olan hususiyetleri, hadiseleri hatırlatmayı ve hatırlamayı e, dikkatli bir şekilde tavsiye ediyorum. Fakat olabilir ilk defa programı dinleyen bir kardeşimiz de olabilir. İşte neticede iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'de o kadar zulüme maruz kalmalarına rağmen açlıkla Hiçbir şekilde alışveriş edebilecek bir ortamın bile kendilerine verilmeyerek hicrete zorlandığını düşünürsek Habeşistan'a hicret var. Tekrar bir Habeşistan'a ikinci hicret var. Ondan sonra zaten Medine-i Münevvere'ye hicret var. Kim normal şartlarda sevdiği, yaşadığı, büyüdüğü, efendim, güzel günlerini geçirdiği birçok hatırası olan memleketini terk eder. Bir mecburiyetten dolayı çıkış var. Hatta iki cihan serveri efendimizin Medine'ye gidişlerini bir daha hatırlayalım. Bundan on program evvel de aşağı yukarı. Belki on küsurdan daha fazla ondan da fazla. Ne demişti böyle dönüp Mekke'ye bakarak peygamber efendimiz? Elimde olsaydı seni hiç bırakmazdım. Ey güzel Mekke diyerek ağlayarak Mekke'yi mükerremeye Metü Sena'da bulunarak gitmişti. Şimdi bunların hiçbirisini unutmayalım. Bu hadiseden sonra Medine'de Kanunların yerleştirildiği, efendim orada bir nizamın ve intizamın olduğunu hatırlayalım. Hatta Medine'nin bu sayede Medine olduğunu tekrar hatırlayalım. Ondan evvelki ismi Medine değil çünkü. Peygamber Efendimizle beraber medeniyet başlamıştır. Hem Medine'de hem bu alemde. Dolayısıyla o medeniyetin beşiği olması gereken ve beşiği olan yer Medine-i Münevveredir. Denebilir ki Mekke-i Mükerreme şehirlerin anasıdır. Zaten bunu biz söylemiyoruz. Ümmül Kura diye Kur'an-ı Kerim'in vasıflandırması vardır. Kura, oradaki Ümmül Kura diye zikredilen yer, Kariye yani yerleşim merkezi olarak, yerleşim için seçilmiş e, mekanların anası, şehirlerin anası Mekke'dir. Lakabı da Ümmül Kura'dır. Medine-i Münevvere içinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği medeniyetin beşiği denebilir. İşte gerek Mekke'nin o ümmül kura olan şerefine tekrar o itibarına ulaşabilmesi ve tek, tekrar medeniyetle risaleti, tevhidi barında barındırabilmesi için muhakkak surette bir fete ihtiyaç vardı. Fakat bu fetih aynı Anadolu topraklarında dandan akan harbi, Alperen dervişlerinin gelmesi ve neticede Malazgirt'le açılan kapıların ta Konstantinopolis'e kadar gidip İstanbul olarak fethi açması, tıkanan damarları açması gibi düşünürsek Medine-i Münevvere'den başlamıştır bu fethi hareketi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin fethi hareketinin bir başlangıcı olarak görmek lazım Bedir gazvesini. Ve yine şunu lütfen nazarlardan kaçırmayalım. Bendeniz inşallah fırsat buldukça bir daha bunu zikredeceğim. Daha evvel de sizinle yaptığımız programda temas etmiştik. Dikkat buyurulursa, yeni tele, yani radyosunu açan kardeşlerimiz de şu an bizi dinliyorlardır inşallah. Dikkat buyurulursa, bu kadar Mekke-i Mükerreme devrini kastediyorum, bu kadar tazik bu kadar eziyet, ibadet taatta bile sıkıntı yaşanan bir ortamda cihat ayeti gelmemiştir. Hicret olmuştur. Birçok şekilde sabır tavsiye edilmiştir. İleriye muhatuf olarak muzafferiyet beyan edilmiştir. Fakat bunlarla mücadele edin, müşriklere aman verdirtmeyin şeklinde bir emir gelmemiştir. Sayıca az olduğu düşünülebilir ama Hayır bu yapılmak istenseydi sadece bir Hazreti Ömer efendimizin cengaverliği yeterdi. O hicrete giderken nasıl gitmişti? Hatırlayınız saklı gizli gitmemişti Medine'ye. Mekkelilere meydan okumuştu. Annesini ağlatmak üzmek isteyen varsa karısını dul bırakmak isteyen çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin demişti. Hazreti Ömer ben Medine'ye gidiyorum buyurun gelin diye ferman ederek bağıran bağıran aleni olarak Kabe'yi tavaf etmiş ve ondan sonra da bu hitabı yaptıktan sonra, meydan okumayı yaptıktan sonra yavaş yavaş devesini Medine istikametine çevirerek gitmişti. Yani neticede savaşılsa yine yapılırdı. Başka başka taktiklerle yine çökertilirdi. Fakat dikkat edilecek nokta bu zamanda cihat emri çıkmadı. Tam tersine o sabır o metanet hali, o iman etrafında birleşme. Resulullah hicret ederse biz öz vatanımızdan bile ayrılırız diyecek şekilde fedakarlık gösterilmiş. Bu imtihandan geçilmişti. Sonra ne oldu? Kardeşlik. Medinelilerle Mekkeliler arasında bir uhuvvet, bir kardeşlik teessüs edildi. Kardeşlik de teessüs ettikten sonra düşmanla savaşmaya izin çıktı. Biz muhabbet bağı programında, Tarihte yaşanmış hadiseleri tarihi olarak incelemiyoruz. Biz günümüzde bize çıkartılan çıkartılması gereken hisseyi alarak bu programı işlemeye çalışıyoruz. En başta alacağımız hisse şudur. Allah ve Resul yolunda hizmet edip bu yolda cihad etmek isteyenler şunu unutmasınlar ki gerektiklerinde öz vatanlarını bile terk edecek şekilde bu yolda fedakarlıklarını göstermeleri lazımdır bir iyidir. Ama en önemlisi belki de en başta birbirlerini Allah için sevmeleri lazımdır. Allah için birbirlerini sevmeyen, Allah için birbirlerine emin olamayan, elinden dilinden emniyeti olamayan insanların düşmanla savaşabilecek ne metanetleri vardır ne de cihat edebilecek yüzleri, bilekleri ve yürekleri vardır. Böyle bir izin yoktur onlara. Zaten muvaffak da olamazlar. Cihadın nasıl olması gerektiğini Ve düşmanla nasıl savaşılması Gerektiğini iki cihan serveri efendimizin Hayatı saadeti ortaya koymuştur Şunu da unutmamak lazım Medine'de bir kanun vardır Kanunname yapılmıştır Bir hukuk vardır Bu umumi bir hukuktur İnsanların Hareketlerini kontrol eden bir hukuktur O halde tekrar birleştirerek Şöyle söyleyelim Her türlü sahada sabır Her türlü gerek ticari olsun, gerek siyasi olsun, gerek dini açıdan olsun, inanç açısından olsun, bulundukları yerde sebat ederek bu sebatlarını gösterebilecek bir metanet ve sabır lazımdır. Bir. İki, kardeşleriyle uhuvvet, kardeşlerinin birbirleriyle emniyeti arada muhakkak surette olması lazımdır. Aralarında kalbi muhabbet olması lazımdır. Üç, bu kardeşliğin ve bu inanç medeniyetinin bir kanunu olması lazımdır. Bir hukuku olması lazımdır. Düşmanla savaşırken bile bir hukukunuz olacak sizin. Hukuksuz savaşılmaz. Bir perspektif, bir inanç, bir kanun. Yani benim dini inancım ayrı. Karşıdaki insanın da bunların şöyle bir inancı vardır diyecek. Dışarıdan da görülebilecek, algılanabilecek bir hukukunuzun olması lazımdır. Bunlar canlı bomba olarak giderler. Çoluk çocuk hiç bakmadan üzerlerindeki bombayı patlatarak da savaşırlar diye bir hukuksuzluk olmaması lazım. Cihadında, sulhünde, savaşında, ailesinde, diğer insanlarla ve diğer dinden olan kişilerle, münasebetlerinde muhakkak bir hukukları lazımdır. Ve hepsinin toplamına zaten adalet diyorsunuz. Adaleti teessüs edemeyen, adaletle yaşamayan, hem kendi toplum hem başka toplumlar için bu adaleti koyamayan toplumların düşmanla savaşmaya hakları yoktur. Muvaffakiyete de imkanları yoktur. Eyvallah. İşte bu çerçeveden sonra şimdi Bedir gazasını dinleyelim. Eyvallah. Evet. Hicretin ikinci senesi 17 Ramazan. Hicretin ikinci senesinde Kureyş müşrikleri bir ticaret kervanı hazırlamışlardı. Şam pazarına gönderilen kervana Affedersiniz, ben kesmek istemiyorum Uzun uzun konuşacaksınız ama 17 Ramazan bize neyi hatırlatır aynı zamanda İkra diye iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselamın Cesedi Muhammediye'ye Getirdiği ilk ayetin Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin Resulullah Efendimiz'in Ruh maal ceset olarak Dinlemeye başladığı Gündür aynı zamanda 17 Ramazan Değil evet. mi? Hatırlayınız Siyah kitaplarında böyle geçiyordu evet. Şam pazarına gönderilen kervana Mekke'den kadın erkek Hemen hemen herkes Hisselerine göre ortak idiler Bin deveden meydana gelen Ve sermayesi 50 bin dinar Olan bu büyük ticaret kervanının Satılan malları karşılığında Harbe hazırlık için silah alınacaktı Kervanın yola çıkarılmasındaki Asıl maksat buydu Kureyşliler ayrıca kervanla yani silah birlikte... alınacaktı. Değil mi? Eyvallah. Oraya dikkat çekiyoruz. Bu böyle kendi sadece efendim ee, baharat alınacak, ipekler bilinenlere alınacak, pazarda satılacak, sivil halkın kullandığı şeyler değil. Ne, ne için yapılıyor bu? Böyle büyük bir kervan oluşturuluyor. Şu andaki de birçok devletlerin hukukunda da yatırımların birçoğu askeriyeye gider. Eyvallah. Ekonomide sanayide kullanılan birçok teknikler en önce askeriyede de denenir. Bu dünya kurulalı beri olan hadiselerdendir. Gerek savunma ihtiyacıyla olsun, gerek başkalarını hükmünün altına almak amacıyla olsun. Gerek meşru, gerek gayri meşru yoldan olsun. Askeriye silah, taarruz, tecavüz veya savunma gibi şeyler hep ön planda olmuştur. Böyle bir durumda daha evvel de hatırlayınız. Haram aylarında işte biz cenk durumu oluyor Efendim bir mudarabe Durumu vesairesi oluyor Bununla beraber yani Mekkeli müşrikler ne yapıyor Medine'ye gittiniz siz ama Biz sizi orada solu kaldırmayacağız Büyük bir savaşa hazırlık niyeti En önce nereden başlıyor? Mekke'den başlıyor Eyvallah İslam tarihinde bütün İslam coğrafyasında Yaşayan İslam toplumları hep Tecavüze uğrayan Mazlum durumunda olmuştur Öteki türlü yapılan savaşlar zaten tarihe zulüm olarak geçmiştir. Hep devamlı tecavüze uğrayan, devamlı bu sıkıntıyı yaşayan Müslüman toplumlar savaşmak mecburiyetinde kalmıştır. İşte bu kervanın da esas yükü almak istediği hareket noktası ve almak istediği yük ne? Savaş malzemeleri. Buna dikkat çekiyoruz. Evet. Kureyşliler ayrıca kervanla birlikte Ebu Süfyan başkanlığında 30-40 kişi kadar muhafızda göndermişlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu durumu haber aldı. Ebu Sufyan başkanlığındaki bu büyük ticaret kervanının Mekke'ye dönmesine mani olmaya karar verdi. Teşkil ettiği 300 kişiye aşkın 305-315 sahabiyle yola çıkmaya hazırlandı. Sahabiler Bedir seferine katılmayı şiddetle arzu ediyorlardı. Hatta bu hususta Kur'a çekenler bile vardı. Ensardan saat babası Hayseme'ye eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı senden geri kalırdım. Ben bu seferde bana şehitlik nasip olmasını umuyorum diyerek sefere katılma arzusunu isaret etmişti. Babası ise ona sen rahatsız olan hanımının yanında kal da ben gideyim diye cevap vermişti. Ama saat bunu kabul etmemiş ve aralarında Kur'a çekilmesine karar vermişlerdi. Çekilen Kur'a sağda çıkmış ve o sefere iştirak etmişti. Bedir'de şehit düşerek bu yüksek arzusuna da nail oldu. Evet. Sefere çıkmak için yalnız erkeklerde değil, kadınlarda da büyük bir istek ve arzu vardı. Sefer hazırlıkları yapılırken Ümmü Varaka Binti Abdullah Resulullah'ın huzuruna vararak ''Ya Resulallah bana müsaade et de sizinle birlikte ben de çıkayım.'' Yaralarınızı tedavi eder Hastalananlarınıza bakarım Olur ki Allah bana şehitlik nasip eder dedi resul Ekrem Efendimiz Bu fedakar kadına Sen evinde otur Kur'an oku Muhakkak ki Allah sana şehitlik nasip eder Diye cevap verdi Bu hadiseden sonra resul Kibriya Efendimiz Onu hep şehide diye anardı Nitekim Hafız olan Ümmü Vareka Hazreti Ömer devrinde biri erkek, diğeri kadın, iki uşağı tarafından geceleyin üzerine kadife örtü basılarak şehit edildi. Katiller yakalanarak asılmak suretiyle cezalandırıldılar. Medine'de asılmak suretiyle cezalandırılanların ilkini de bu hadise teşkil eder. Allah Allah. Evet. Evet. Peygamber Efendimiz yerine mescitte namaz kıldırmakla Abdullah İbni Ümmi mektumu vazifelendirdi. Ensardan Ebu Lübabe Hazretlerini ise şehre naib vekil tayin etti. Yani bir nevi kaimi makam veya vali gibi. Eyvallah. Evet birisi mülki amir birisi adeta şer'i dini amir gibi. Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum Efendimiz'i biliyorsunuz amadır. Daha evvel de söyledik ama bir daha söyleyelim hatırında bulunsun kardeşlerimizin. ikinci müezzinidir Peygamber Efendimiz'in bilal Habeşi'den sonra ikinci müezzin kendisidir. Bu hadiseye binaen Osmanlı ecdadımız payitaht olan İstanbul'da ve yine önemli merkezlerdeki ulu camilerde büyük camilerde, padişah camilerinde birinci müezzinin yerine olan veya ikinci müezzinlik vazifesini yapan kişileri ama hafızlardan seçerler. Yakın zamana kadar bu adet devam ediyordu. Yakın zamana kadar Süleymaniye Camii'nin ikinci müezzini ama idi. Beyazıt Camii'nin ikinci müezzini âmâ idi. Fatih Camii'nde âmâ müezzin vardır. Yine bazı sultan camilerinde hep âmâ müezzinler ikinci müezzin olarak konulurdu. Bunun sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i o yerlerde de devam ettirmektir. Bu da berai malumat arz olunur eski tabirle. Malumat olsun diye yüksek malumatlarına kıymetli dinleyicilerimizin arz etmiş oluyoruz. Ramazan ayından 12 geceyi geride bıraktıkları oldukça sıcak bir cumartesi gününde mücahidlerle Medine'den hareket etti. resul Ekrem Efendimizin beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr taşıyordu. İki siyah bayraktan Uk'ab adındaki Hazreti Ali'nin diğeri ise Ensar'dan Sa'd bin Muaz Hazretlerinin elindeydi. Kervan Bedir mevkiinde karşılanacaktı. Çünkü Burası Mekke, Medine ve Suriye'ye giden yolların birleştiği stratejik önemi olan bir noktaydı. Mücahitler yazın en sıcak günlerinden birinde Medine'den yola çıkmışlardı. Şimdi orası stratejik bir ehemmiyeti var tabi. Ama birazdan da göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orayı seçerken boşuna seçmiyor. Bedir, yani Bedir'in bulunduğu mevki ta ezelden seçilmiş. Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kalacağı evin bilinmesi gibi. Konaklayacağı mağaranın evvelden belirlenmesi gibi. İki cihan serveri efendimiz ileride göreceğiz. İşte şurası Ebu Cehil'in düşüp öleceği yer. İşte şurası şurası diyerek tek tek bazı yerleri de bizzat mübarek elleriyle gösterecektir. Dolayısıyla evet stratejik ehemmiyeti vardı ayrı. Orada olunması icap ediyordu. Allah Resulü sadece askeri bir taktik olarak değil, bu ilahi bir ikaz ve ilahi bir taktikle de oraya gidildiği unutmamak icap ediyor. Biraz daha okuyordum ondan sonra ara verelim istiyorsan siz Eyvallah. işaret ediyorsunuz ama. mücahitler yazın en sıcak günlerinin birinde Medine'den yola çıkmışlardı. Üstelik Ramazan ayı olduğu için oruçlu bulunuyorlardı. Kavurucu sıcaklar altında, Alev saçan çöl üstünde, oruçlu halde yol almak oldukça güçtü. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz orucunu açtı, mücahidlere de açmalarını emir buyurdu. Ya. Henüz Medine'den fazla uzaklaşılmamıştı. Resul-i Ekrem, küçük yaşta olanları ordudan ayırarak geri çevirdi. Evet, yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendilerinin bizzat açarak orucu almıştı. Ee, ashab-ı kiram kendileri ona takat getirebilecek olmalarına rağmen sahabisine acıyarak bir ne yapmış oluyor rahmetiyle oruç tutmak da rahmet ama bu şekilde rahmeti ve merhameti belki şafakati Muhammediyesiyle ne yapmış oluyor yine himaye etmiş oluyor değil mi eyvallah İlk bölümde e, bizim kültürümüz içinde haddizatında peygamber efendimizin hayatı saadetlerinde de e, oldukça önemli bir yer tutan e, Ve başta sizin de söylediğiniz gibi Fatih abi belki evet. birkaç program devam edecek olan Bedir mevzuundaydık evet. Ve orada da yaşları küçük olan sahabe efendilerimizin geri çevrilmesi mevzuunda şöyle bir sırlamıştık Evet bir kere Bedir hadisesini evveliyatından alarak hemen yine hatırlatmış olalım sizin de nezaketen söylediğiniz gibi Belki olanı yeni açmış olan Kişiler vardır ee, Şöyle yapalım İki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye gidişini dahi Hazmedememe dolayısıyla Zaten Mekke'deyken eziyet ederek Cefa eziyet ve zulüm eden Müşriklerin Medine'de de e, Bir şekilde Allah Resulüne Ve ashabına savaş ilan etme hazırlıkları var. Hatta bu hazırlıkların dedikodu efendim zandan öte bizzat oluşturdukları bir kervanla silah almak üzere dönüşünde silah e, sevkiyatını sağlamak ve silah alımı yapmak üzere gönderdikleri kervanla da artık bunu aleni olarak yapmaya başladıklarını görüyoruz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de işaretleriyle Konuşmanın başında da söylediğimiz gibi İki Can Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deyken cihat emri gelmediğinden e, Münferit bazı hadiseler olsa da Cihat yapmamışlar Yani daha doğrusu cihat yapmama tabiri yanlıştır Yani silahlı bir e, Mukavemet Silahla bir savaş yaparak e, Mukavemette bulunmamışlardır Fakat bu bekleyiş halindeydi yani bir yere çekilip bu şekilde vatanlarından hicret etmelerine ayrılmalarına rağmen hala baskının devam etmesi, hala tehditte bulunmaları ve gerek Arap dünyasına gerekse diğer taraftan birçok insana iki Cihan Serveri Efendimiz de sözlü efendim, siyaset olarak da askeri olarak da baskı uygulamaları neticede bu işe bir sıcak temasla muharebe yolunu açmıştı. Dolayısıyla bu bekleyiş sadece iki cihan server efendimizin muradı oluşundan değil, insanların da artık ne zaman cihat edeceğiz, ne zaman bunlara karşı koyacağız diye bir bekleyiş hakimdi. Burada kıymetli yazarımız da tarihteki bazı hadiseleri bizim için özetlemiş, toplamış. Yaşlısından hanımına ve hatta şimdi okuyacağımız bölümünde çocuğuna kadar Ah gitsek de Resulullah'la ilk cihadın, ilk kez savaşmanın ecrini kazanabilsek, Allah Resulü ile beraber olabilsek, onun muzafferiyeti için biz de bulunabilsek diye can atmaktaydılar. Bu sahneyi gözümüzün önünde canlandırmak için tekrar bir izah etmiş olduk, özetlemiş olduk. Şimdi iki can serveri Efendimizin ordusuna, iştirak etmek üzere gelen, hani ordu dediğimizde böyle hemen sayı bakımından çok büyük bir şey hatıra gelmesin. Fakat tabi nitelik olarak belki yüzlerce binlerce insana denk bir ordudur bu. Sadece sahabe-i kiram hazaratını düşünürsek, binlerce velinin erişemediği makama veya binlerce velinin, velinin temsil edebilecekleri makama bir tane sahabenin düştüğünü, bir tane sahabinin o makamda bulunduğunu düşünürsek, bu ordunun çok kıymetli bir ordu sayı bakımından olmasa bile nitelik bakımından kemiyet bakımından olmasa bile keyfiyet bakımından önemli bir ordu olduğunu söylemek lazım ki Kur'an-ı Kerim'de Bedir ashabı hakkında Bedir'de cihad eden ashab hakkında çok büyük tefşirat vardır. Hatta tatbikat-ı Muhammediye yani Allah Resulü'nün uygulamalarında bazı hatalar yaptığı tespit edilen Bedir'den olduğu da bilinen sahabe-i kiram hakkında o Bedir asabındandır Ona dokunamayız diyecek derecede bir imtiyaz, bir derece kazandıklarını görmekteyiz. Ayeti kerimede de yine Bedir ashabı hakkında ayetler vardır ve onlara gerekli hürmetin yapılması mevzu vardır. Şimdi biz o şerefli ümmet ve o şerefli dereceye erişmek için çoluğundan, çocuğundan, yaşlısından, ihtiyarından işte hepsini kullanın. Ne kadar zihninizde kendi halkınızı halkımızı anlatacak söz varsa halkın her kesiminde insanların Bedir'e adeta yarışırcasına gittiklerini görmekteyiz. Evet. Henüz Medine'den fazla uzaklaşılmamıştı. Resul-ü Ekrem küçük yaşta olanları ordudan ayırarak geri çevirdi. Sayıları 8 olan bu küçük mücahitler ordudan geri kalmaktan fazlasıyla üzüldüler. Bunun üzerine Peygamberimiz bir ikisine tekrar orduya katılma izni verdi. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, Resulullah'ın küçüklerimizi geri çevirmesinden biraz önce kardeşim Umeyr'in göze görünmemeye çalıştığını gördüm. Kardeşim sana ne oldu dedim. Resulullah'ın beni küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki ben sefere çıkmak istiyor, Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum diye cevap verdi. Şimdi burada tabi metni alırken tercüme tekniğini de burada kullanmak lazım. Yani göze görünmemek istiyordu. Kardeşimi gördüm göze görünmemek istiyordu tabirinden bu anlaşılmıyor şimdi. Ne ne Niye gözükmek istemiyordu? Burada anlatılmak istenen şu yani bunu doğru daha böyle bir... Ee, anlayabileceğimiz şekilde tercüme etmek lazım metni orada şu kastediliyor ordunun arasına karışmış fakat saklanıyor hani çocuk olduğum fark edilirse <gülüyor> ortaya çıkartılırım diye kardeşimi gördüğümde göze görünmemeye çalışıyordu fark ettim ben o saklanıyordu niye nerede saklanıyor ama cihada gidecek, gidecek Müslümanların arasına girmiş hatta böyle sayılırken falan da ayaklarının parmaklarının ucuna çıkarmış böyle şöyle dursun Hatta bir taşın üzerine durmuş ki büyük gibi gözüksün diye. Ee, yine o sahabe-i kiramın e, resme derler böyle. Bel, bellene taktıkları kılıcın ucu yere değiyor. O kadar boyları küçük. Çocuk yani. Fakat Resulullah'la gitme aşkı var. Dolayısıyla kardeşim de saklanıyordu diyor. Hani fark edilmeyeyim şimdi çocuk olduğum anlaşılacak, çıkartılacak, atılacak. Bu korkuyla saklanıyor. Evet. Kendisi Resulullah'a arz edilince küçük görüp ona sen geri dön dedi. Umeir ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah da müsaade etti. Umeyr'in boyu kısa olduğu için kılıcını bağlayamamış ben yardım ederek bağlamıştım. Allah yolunda savaşıp şehitlik mertebesine ulaşmak isteyen Umeyr, harp esnasında müşriklerin oklarına hedef olup bu yüksek gayesine ulaştı. Müslümanlarla beraber iki at yetmiş deve vardı. Develere nöbetleşe biniliyordu. Peygamber Efendimiz de bu hususta diğer Müslümanlardan kendisini farklı görmek istemiyordu. Hazreti Ali ve Merced bin Ebi Merced ile bir deveye nöbetleşe biniyorlardı. Yürüme sırası Efendimiz'e geldiğinde diğer iki sahabi Ya Resulallah sen bin biz senin yerine yürürüz diyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz bunu kabul etmiyor, siz yürümekte benden daha kuvvetli olmadığınız gibi, ecir ve mükafat hususunda da ben sizden daha müstani ve ihtiyaçsız değilim diye cevap veriyordu. Allah Allah. Bu hareketiyle Resul-i Kibriya, İslam'ın getirdiği adalet ve müsavat düsturunu her şeyden önce bizzat şahsında tatbik etmiş oluyordu. Ve aynı zamanda biliyorsunuz gerek e, askeri sahada gerek hizmet sahasında insanın hizmeti yaparken o hizmette rehber edindiği kişilerin takviyesine, moral takviyesine de çok ihtiyaç vardır. Hani komutanların tarihte e, gördüğümüz başarılı komutanların en büyük özelliklerinden bir tanesi de askeri teşcih edebilmeleri, şecaate koşturabilmeleri, motivasyon diyorlar ya şimdi. Bu hususta hususi bir askeri lisana hakimiyet ve askerini bir şekilde bu motive edebilecek duyguya sahip komutanlar tarihte çok başarılı olmuştur. Yani askerine konuşmasını bilmeyen, askerini motive edemeyen komutanlar, velev ki çok stratejik noktalarda çok bilgili bile olsalar, bir şekilde muvaffakiyetlerini karşı tarafın bu özelliklerinden, olumlu özelliklerinden dolayı kaybeder hale gelmişlerdir. İki Cihan Serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düşünün ki herkes tecessüs ediyor, herkes tarassut ediyor, yani ne yapıyor diye bakıyor. Hem öğrenmek için hem de acaba nasıllar, iyiler mi, bir emirleri var mı diye gözün içine bakılıyor. Her fiili takip ediliyor, böyle bir ortamda İki Cihan Serveri Efendimizin takındığı bu tavır ve uslup, askerin nöbet sistemine askerin yürürkenki kuvvetine kat be kat ne yapmıştır? İlavelerde bulunmuştur, ziyade elemiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sadece adaleti kıyam kılmıyor burada. Aynı zamanda bir askeri teşkilatta, bir savaşta komutanların nasıl bir hal üzere olması gerektiği de göstermiş oluyor. Bir başka misal daha vereceğim. Şimdi belki yeri değil gibi gelebilir ama ehemmiyetine binaen belki şu anda bizi farklı mesleklerden insanlar da dinliyordur. Askerini tahkir eden, kendi emir komuta zincirinde aşağı gören, kendinden daha aşağı rütbede olan kişi, hakaret eden kişi, eskiler öyle derlermiş. Bir çatışma esnasında ayağını öpecek raddeye gelir. Dolayısıyla o küçümsediği nefer, onun canını borçlu olduğu bir insan haline gelebilir. İşin ayrıca bu akli, bir nazari boyutu da vardır. Eyvallah. Evet. İslam ordusu kavurucu sıcaklar altında yoluna devam ediyordu. Henüz Bedir mevkiine varmadan Ebu Süfyan başından beri endişe duyduğu hususu haber aldı. Müslümanlar kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlar. Mekke'ye derhal bir haberci gönderirken kendisi de hiç konaklamadan kervanın istikametini değiştirerek Kızıl Deniz sahilinden Bedir'e uğramadan Mekke'ye doğru yol aldı. Ebu Süfyan'dan önce Mekke'ye varan haberci, zamzam, zam, acayip bir kılıkla devesinin üzerinde bağıra bağıra haberi duyurdu. Ey Kureyş topluluğu! Ticaret kervanınıza, Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarımıza, Muhammed ve ashabı saldırdılar. Ona ulaşabileceğinizi sanmıyorum. İmdat! Haliyle, bu haber Kureyş'in infialine sebep oldu. Zira kervanda hemen hemen her ailenin malı vardı. Kureyşliler derhal toplandılar. Süratle hazırlığa başladılar. Alelacele hazırlanan müşrik ordusunun mevcudu 950'yi buldu. Bunlardan 100'ü atlı, 700'ü develiydi. Neredeyse 3 misli sayı olarak baktığımızda. Fakat hepsi bir tane sahabi etmez. Bu rakam sayıca kervanı takibe çıkan Müslümanların üç katı demekti. Aynı zamanda Kureyş ordusu silah bakımından da Müslümanlardan çok daha üstündü. Bu arada müşrik ordusuna katılmak istemeyenler de çıktı. Fakat Ebu Cehil ve diğer ileri gelenlerin baskısı karşısında onlar da iştirak etmek zorunda kaldılar. Buna rağmen Ebu Leheb hasta olduğunu bahane etti ve yerine bedelle birini göndererek Mekke'de kaldı. Hazırlanan müşrik ordusu, muganniyelerin söylediği şarkılar, kadınların çaldığı deflerin coşkun havası içinde Mekke'den Bedir'e doğru hareket etti. Yolda kervanını Bedir'den arızasız geçiren Ebu Süfyan'dan kendilerine şu haber geldi. Siz kervanınızı, kervan üzerindeki adamlarınızı ve mallarınızı muhafaza etmek için yola çıkmıştınız. Allah onları kurtarıp selamete erdirdi. Artık dönünüz. Ancak Ebu Cehil dönmek niyetinde değildi. Başkalarının da geri dönmesine rıza göstermeyerek şöyle konuştu. Vallahi Bedir'e varmadıkça dönmeyiz. Orada üç gün kalırız, develer boğazlayıp yemekler yeriz, şaraplar içeriz. Cariyelere şarkılar söyleterek eğleniriz. Başımıza toplanacak Araplar bizi dinler ve seyrederler. O sanki savaşı değil yılbaşı eğlencesine gidiyorlar değil mi? Evet. ''Bundan sonra hep bizden korkar dururlar. Haydi ilerleyiniz.'' Müşrik ordusu Bedir'e doğru ilerlemeye başlarken haberci de Ebu Süfyan'ın yanına dönüp durumu kendisine anlattı. Ebu Süfyan bu haberden memnun olmadı. Yazık oldu kavmime. ''Bu Amr bin Hişam'ın Ebu Cehil'in işidir. Dönmek istemedi. O bunu halka baş olmak sevdasıyla yaptı. Azgınlık, eksiklik ve uğursuzluk getirir.'' dedi. Endişesini ise son cümlesiyle şöyle dile getirdi. Eğer Muhammed'in ashabı onlara rastlarsa işleri tamamdır. Ebu Cehil'in bütün şirretliğine ve kışkırtıcılığına rağmen ordudan ayrılanlar da oldu. Ahnes bin Şerik, müttefiki bulunan Zühre oğullarını ikna ederek beraberce Mekke'ye döndüler. Daha sonra bunları Hazreti Ömer'in kabilesi Adi bin oğulları takip etti. Müşrik ordusuna Haşimoğulları da katılmıştı. Kureyş'ten bazıları kendilerine "Vallahi ey Haşim oğulları, iyi biliyoruz ki sizler her ne kadar bizimle sefere çıkmışsanız da kalbiniz Muhammedledir." deyince Ebu Talib'in oğlu Talip de bir grupla birlikte geri döndü. Peygamber Efendimiz mücahitlerle Safra yakınındaki Zefiran mevkiine vardığında Kureyş'in büyük bir orduyla gelmekte olduğunu haber aldı. Böyle bir hareketle karşılaşacaklarını tahmin etmediklerinden bir anda ne yapmaları gerektiği hususunda karar veremediler. Zira niyetleri harbetmek değildi. Bunun için bir hazırlıkları da yoktu. Üstelik alınan istihbarata göre müşrik ordusu hem sayıca çok hem silahca onlardan üstündü. Resul-ü Ekrem asabını topladı. Kervanın takip edilmesinin mi yoksa müşrik ordusuna karşı çıkmanın mı daha uygun olacağı hususunda onlarla istişarede bulundu. Bir kısım mücahit kervanın takip edilmesinin uygun olacağını ifade etti. Şimdi burada bir hem soluklanalım bilmiyorum ne kadar var ama hemen şurada bir soluklanalım. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonra da burada söyleyeceği gibi Ebu Cehil'in düşeceği yere kadar Ebu Cehil'in öldüğünde düşeceği yere kadar bildiği halde niye ashabıyla istişare etti? Bu gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istişare ediyor. Bir kere istişare emrine muhatap. Re'yi yani görüşü Allah katında en isabetli ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına en uygun olmasına rağmen meşveret var. Bu bir. İkincisi bir dedik ya bir Müslüman toplumun cihat etmeye hakkı olduğunda belli şartları saymıştık ilk bölümde. Eyvallah. Bunlardan bir tanesi dedi ki uhuvvet. Bununla beraber hedeflere bakış şekli, muzafferiyet anlayış şekli, cihat şekli. Bunlar ne kadar acaba bütün ordunun her neferinde veya komutanlarında zuhur etmiş? Nasıl vücut bulmuş? Bunun da bir tespiti lazım. İşte hem ümmetin ne kadar birbirleriyle mukavemeti olduğu muaveneti oldu. Dayanışması olduğunu anlamak hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vaat edilen o ilk muharebede kendisinin düşmanının Firavun'dan daha katı olan bir düşman olan Ebu Cehil'in de öleceği haberinin verilmesine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vahyin bu ruhuna uygun bunu idrak etmiş kendi ruhundan bunu nüfuz etmiş Almış olan sahabe-i kiramı da Ne yapmış oluyor? Adeta insanlık sahnesinde bir Teraziye koymuş oluyor Bu meşvelet esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle istişarede göreceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Maksuduna ve muradına Ne kadar mutabık bir asabı var Eyvallah. İnşallah bunları Üçüncü bölümde tekrar konuşalım zatenizle beraber. İnşallah. Bedrin hemen öncesinde hassas bir noktada kalmıştık abi. İstişare mevzuundaydık. Evet ve bunu da biraz açtık. Şimdi evet. iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz neticede silahla dönmek üzere yüklenen ve bunun için hazırlık yapılan bir kervana müdahale etmek üzere giderlerken bayağı tam teşekküllü bir ordunun mukavemeti ve savaş için meydan okumasıyla karşı karşıya kalınması üzerine asabikiramı. kiramı bu niyette geldik ama şimdi strateji değişti diyerek hemen yukarıdan söylenen bir fikirle değil de ikna metoduyla veya onların görüşünü alarak ne yapılacağı hususunda hem kararlılıklarını göstermeleri açısından hem de neticede verilen hükm'e tam bir hulusi kalple ve teslimiyetle razı olmaları açısından bir meşveret Yani bir şura istişare edilecek bir meclis oluşturuyor ve buna göre de neler konuştu ya acaba şimdi sizden dinleyeceğiz. Resul Ekrem asabını topladı. Kervanın takip edilmesinin mi yoksa müşrik ordusuna karşı çıkmanın mı daha uygun olacağı hususunda onlarla istişarede bulundu. Hmm. Bir kısım mücahit kervanın takip edilmesinin uygun olacağını ifade etti. Resul-i Ekrem bundan hoşlanmadı. O sırada Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer söz alıp müşriklerin üzerine yürümenin onlarla harbe girmenin daha muvafık olacağı hususunda konuşunca peygamberimiz bundan memnun oldu. Daha sonra Ensar'dan Miktat bin Esvet Hazretleri Ya Resulallah, Rabbin sana neyi emrettiyse onu yap. Vallahi biz İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi git Rabbinle beraber düşmanlara karşı çık. Biz buradan kımıldamayız tarzında bir söz söyleyecek değiliz. Biz sana tabiyiz diye konuştu. Evet bak iştişarede ne çıktı? İki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü var fakat neticede iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabının güzellikleri ne olmaya başladı ortaya çıkmaya başladı zuhuru mevzu bahis. evet feragat ve cesaret timsali bu sahabinin sözlerinden memnun olan Resul-i Ekrem kendisine hayır duada bulundu bu konuşmalardan sonra kararın ne mahiyette verileceği artık anlaşılmıştı fakat Ensar'ın da bu hususta görüşünü almak gerekiyordu. Çünkü onlar Medine dahilinde peygamberimizi ve Müslümanları koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Şimdi ise şehrin dışında bulunuyorlardı. Resul-i Ekrem onların bu konudaki görüşlerini sordu. Ensar namına Sa'd bin Muaz Hazretleri söz aldı ve şöyle konuştu. Ya Resulallah biz sana iman ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin de hak olduğuna şehadet ettik. Bu hususta dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin sözler de verdik. Ya Resulallah nasıl bilirsen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi dahi geri kalmaz.'' Biz düşmana karşı varmaktan çekinmeyiz, muharebe anında geri dönmeyiz. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Ya, evet. Karar artık kesinlik kazanmıştı. Bir avuç mücahid her şeye rağmen kendilerinden gerek sayıca ve gerekse silahca kat kat fazla olan müşrik ordusuna karşı koyacaklardı. Onların sayıca çokluğu, silahca üstünlüğü kahraman sahabilerin gözünü korkutmadı. Kur'an'ın ifadesiyle ölümün ağzına girmeyi seve seve göze alıyorlardı. Onlar Allah'ın yardımına güveniyorlardı. Allah için mücadele vereceklerinin idrakinde olarak din sahibinin yardımını esirgemeyeceğine gönülden inanıyorlardı. Mücahitlerin sayısı az ama imanları ve cesaretleri sıra dağlar gibiydi. İstinat noktaları kainatın sahibiydi reisleri kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. <Sessizlik> Böyle bir ordu elbette her şeyi göze alarak müşrik ordusuna karşı koymaktan çekinmeyecek ve korkmayacaktı. Saat bin Muaz radiyallahu anh efendimizin konuşmasından fevkalade memnun olan Resul Ekrem Efendimiz sevinç içinde ümit dolu bir seda ile mücahitlere yürüyün ve Allah'ın nütfuyla şad olun. İşte Kureyş'in tek tek düşüp uzanacağı yerleri şimdiden görür gibiyim diye hitap etti. Evet. Bu konuşma mücahitler üzerinde derin bir tesir icra etti ve heyecanlarını kat kat artırdı. Bedir'e doğru şevkle yol almaya başladılar. Demek ki istişarini ve teslimiyetini Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den tarafa koyarsak, Şehadetten evvel bir şeye şahit olursan Ancak o zaman Sıddık ve şehadet makamına Erişirsin evet. Meşveretlerini kendindeki olan idraki Allah Resulü'nün idrakine Muvafık yapınca Allah Resulü muzafferiyeti tefşir eden bir zatı ali olur ve yine ancak O zaman şehadet mevkine ulaşırsınız Ve bunu ilk tasdik Edenlerden olursanız Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi Sıddıkiyet makamına erişirsiniz Ondan evvel söylemiyor o Kureyş'in şu anda düşeceği yeri müşriklerin düşeceği yeri görür gibiyim sözü istişareden evvel çıkmıyor. Eyvallah. Ama sen bunu görmeye hazır mısın? Allah Resulüne şehadet edenler şehadet mertebesine ulaşırlar. Eyvallah. Evet. Allah mertebesinin Allah'ın verdiği bu mertebenin adına da şehadet mertebesi yani Cemalullah'a kavuşmak mertebesi denir ki Resulullah Efendimizle görüşmeden ve en önce ona şahit olmadan evvel insanı bu makama çıkması mümkün değildir. İslam ordusu Cuma gecesi yatsı vakti Bedir yakınına geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz şu küçük tepe yanındaki kuyu başında bir takım bilgiler elde edeceğimizi umarım buyurduktan sonra Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi bazı sahabileri o tarafa gönderdi. O sırada müşriklerin sucuları, su taşıyan develeriyle birlikte kuyunun başında bulunuyorlardı. Mücahitler onlardan bazılarını ele geçirdiler. Huzura getirildiklerinde Efendimiz kendilerine, ''Bana Kureyş hakkında malumat veriniz.'' dedi. Onlar, ''Vallahi şu gördüğün kum tepesinin en yüksek, en uzak tarafındadırlar.'' dediler. Resulü Kibriya Efendimiz, o topluluk ne kadar vardır diye sordu. Pek çok diye cevap verdiler. Efendimiz tekrar onların sayıları ne olabilir dedi. Bilmiyoruz cevabını verdiler. Bu sefer peygamber efendimiz onlar her gün kaç deve kesiyorlar diye sordu. Şimdi burada bir şey alalım nefes alalım. Tabi kıymetli müellif başka rivayetleri burada almamış. Yanlış anlaşılma ihtimaline karşı. Sahabi Ekrem en önce onları bir derdest ediyor. Asaptan bazı kişiler ne demek bilmiyoruz diyor. Bir tanesi vuruyor. Yani sorgu yaparken işkence diyorlar ya. Çarpıyor bir tane. Bilmiyoruz deyince Peygamber Efendimiz "Sırp buyuruyor. Hakikaten bilmiyor olabilirler. Kitabül Ezkiya diye bir kitap vardır. Akıllılar kitabı diye de tercüme edildi. Akıllılar kitabı diye tercüme edilen bu eserin ilk maddesinde bu hadise vardır. Allah Resulü'nün metodu Ve ondan sonra sahabinin bazı metotları vardır Bir tanesini anlatayım sahabe-i kiramdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Casusluk yapmak üzere sahabiden bir zatı gönderiyor Müşriklerin arasına Tam o esnada karşı taraftan da alınan istihbaratla Çünkü münafıklar da var etrafta Diyorlar ki aramıza casus karışıyor Dikkat edin casus sokacak Muhammed casus gönderecek diyorlar. Bunun üzerine Ebu Süfyan diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam Ebu Süfyan söylüyor. Herkes muhakkak yanındakine dikkat etsin ve muhakkak yanındakinin ismini öğrensin. Yani casus karışmaması için. O akıllı sahibi hemen bu sözü duyar duymaz yanındakinin bileğine yapışıyor. Söyle bakayım sen kimsin? Ben falanım diyor adam korkuyla. He tamam aferin diyor. Bütün dikkatleri hiç çekmeden böyle bir şey yapıyor. Sakın casus olmasın. neredensin sen diyor. Adamın daha sormasına mahal vermeden sahabi-i kiram böyle bir tavır takınıyor. Aynı bunun gibi iki cihan serveri yani maneviyata inanmak aptallık değildir. Bir aklın eseri olması lazım. İki cihan serveri Efendimiz böyle casusları derdest edince hani hırpalayınca bilmiyoruz falan deyince nasıl bilmiyoruz diye şiddet uygulanmaya kalkıyorlar. Peygamber Efendimiz müsaade etmiyor. Belki bilmiyorlardır. Söyleyin bakayım siz her gün yemek için kaç deve kesiyorsunuz diyor Peygamber Efendimiz. Ve o deve sayısından iki can server Efendimiz bir deve yüz kişidir veya bir rivayetle doksan de kişi demektir. Demek ki şu kadar deve olduğuna göre siz şu kadarsınız diyerek hemen hadiseyi o anda çözüme ulaştırıyor. Şimdi metinden tekrar dinleyelim. Müsefer peygamber efendimiz onlar her gün kaç deve kesiyorlar diye sordu. Bir gün dokuz bir gün on dediler. Sonra içlerinde Kureyş eşrafından kimler var diye sordu. Müşrik sucuları Kureyş ileri gelenlerinden birçoğunun ismini sıralayınca Resul-i Ekrem efendimiz asabına dönerek şöyle buyurdu. İşte Mekke ciğer parelerini size feda etti. Sonra yine adamlara Gelirken Kureyş'ten geri dönenler oldu mu diye sordu. Evet dediler. Beni Zühreler, Ahnes bin Şerikler geri döndüler. O zaman Peygamber Efendimiz, o doğru yolda değilken, ahiret, Allah ve kitabı bilmezken, Zühre oğullarına doğru yolu göstermiştir buyurdu. Müşrik ileri gelenlerin vurulacakları yerler. Bedir'e vardığı gece Peygamber Efendimiz, inşallah yarın sabah, Filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır Bir dakika orası yine kalsınız Onu zaten işaret etmişti. Yine metinde Şu kadar kişiler deyince Peygamber Efendimiz bir deve aşağı yukarı 100 kişidir Demek ki sayıları 900 ile 1000 arası buyuruyor 900 kişi gibi 9-10 deve diyor ya Eyvallah. Orada şahısları sormasında bir başka Güzellik daha doğrusu bir incelik Daha var diyor bazı alimler Çünkü Beni Arap'ta bir yemek falan yeneceği zaman Reislerine baş verilir Baş koyulur Hala daha devam eder e, Arabistan'da bazı böyle cömertlerin sofrasına falan gidildiğinde Bilirler bunu oradakiler Mesela bir ziyafet bir yemek verildiği zaman Ağır misafir sayılan kişiler Mesela 100 kişi 200 kişi olsun Ama içlerinde ne bileyim 10 tane büyük kabul edilen alim olsun Fazıl insan olsun 10 tane kelle vardır yani böyle tavuk vesaire falan gibi şeyler yapılıyor şimdi ama büyük ziyafetlerde böyle kurban kesilir o kurbanlarda koyunlarda büyük siniler içerisinde en ehemmiyet verdikleri kişiyi ağırlamak için onun sofrasına siniyle geldiğinde et muhakkak affedersiniz hayvanın başında olur yani bu bir hürmet şeklidir ifadesidir dolayısıyla ee, mesela 9-10 tane kesiliyordur ama bazıları sırf bazıları şey yapmasın diye itibarından eksilmesin diye fazla da hayvan kesilebilir. Resulullah Efendimiz bunu da tam tespit etmek için hangi Kureyş'in kimleri var, eşrafından sayılacak kimler var diyerek o sayıyı da oradan ayrıca kontrol ediyor. Bu iki can server Efendimizin muazzam yani hem akli olarak feraset olarak hem de askeri olarak bir dehası kabul edilebilir. Evet. Şimdi e, iki can servarı efendimizin ta konuşmanın başında söylediğimiz tek tek savaşta olacak hadisleri ayrıca evvelden söylemesi gibi mucizeyi peygamberiyeleri var. Onu da şimdi yine sizden dinleyelim. Evet. Bedre vardığı gece peygamber efendimiz inşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İşte şurasıdır, şurasıdır buyurdu ve elini o yerlere koyarak müşrik Kureyş reislerinden her birinin nerede katledileceğini birer birer gösterdi evet işte Hazreti Peygamber ne zaman o berekatla istişare eder istişareni Allah ve Resulüne havale edersen gayba imanın bereketi Allah Teala'nın o gayb bildiğin şeylere iman etmenin sana verdiği bereketlerden bir tanesi o gayb zannettiğin şeyleri sana hazır eylemesidir Gayb olmayıp gaybın hazır oluşu Ve hazırın görülüşüne ne denir Şehadet denir Şehadet mertebesidir Burada zikrediyorum inşallah iyice hıfzediniz Ashabı Bedir'in hepsi Velev ki Bedir'de şehit olmasın Hepsi şehadet mertebesindedir Çünkü en başta Allah Resulü'nün Söylediği şey iman etmişler Ve hangisi olursa olsun oradan başı gazalara da katılsalar, hep en az şehadet rütbesiyle ahirete intikal etmişlerdir. Evet. Eyvallah. Hazreti Ömer der ki, onlardan hiçbirisi de Nebiye Ekrem'in elini koyduğu yerlerin ne ilerisinde, ne de gerisinde vurulup düşmediler. Evet. resul Ekrem Efendimiz, mücahitlerle müşriklerden önce Bedir'e vardı. Ve Bedir kuyusuna en yakın bir yere indi. Karargahın nerede kurulmasının daha uygun olacağını asabıyla görüştü. O zaman 33 yaşlarında bulunan Hubab bin Münzir ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, biz harpçı kimseleriz. Ben bütün suları kapatıp bir tek su menbaı üzerine karargah kurmayı uygun görürüm.'' diye konuştu. Sonra da ''Ya Resulallah.'' Burası sana Allah'ın inmesini emrettiği, bizim için ileri gidilmesi veya geri çekilmesi caiz olmayan bir yer midir? Yoksa şahsi bir görüş neticesi bir harp tedbiri olarak mı seçildi diye sordu. Resul-i Kibriya Efendimiz, "Hayır. Şahsi bir görüş neticesi bir harp tedbiri icabı olarak seçildi." buyurdu. Bunun üzerine Hubab, "Ya Resulallah, burada karargah kurmak pek muvafık değildir. Siz Halkı hemen buradan kaldırınız. Kureyş kavminin konacağı yerin yakınındaki su başına gidip konalım. Ben orayı bilirim. Orada suyu bol ve tatlı bir kuyu vardır. Onun gerisindeki bütün kuyuları kapatalım. Sonra bir havuz yapıp onu suyla dolduralım. Sonra da müşriklerle çarpışalım. Biz susadıkça havuzumuzdan içeriz. Onlar da su bulup içemezler, zor duruma düşerler diye konuştu. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ey Hubab! Doğru olan görüş senin işaret ettiğindir buyurarak hemen ayağa kalktı. Mücahitler de derhal ayağa kalktılar. Kureyş müşriklerinin konacakları yerin yakınındaki suyun yanına kadar gittiler. Sonra peygamberimizin emriyle kuyular kapatıldı. Bir havuz yapılıp içerisi kuyu suyuyla dolduruldu ve içine de bir kap konuldu. Bu arada Saad bin Muaz hazretlerinin teklifiyle resul Ekrem Efendimiz için hurma dallarından bir gölgelik yani çadır yapıldı. Peygamber Efendimiz gölgeliğin altına Hazreti Ebu Bekir'le birlikte girdi. Sa'd bin Muaz Hazretleri de kılıcını takınıp, Ashab-ı Kiram'dan birkaç saatla birlikte gölgeliğin kapısı önünde nöbet beklemeye başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Yani bendeniz kesmeden dinlemeyi istiyorum. Çünkü böyle şekilleniyor. O kadar güzel ki e, anlatımla da, üslupta da, sizin okuyuşunuzla da inşallah Cenab-ı Hak tesirine halk etsin. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Bedir'e gelir gelmez ordusunu harp nizamına soktu. Ordu saf ve hatlarını dikkatle kontrol etti. Müslüman kuvvetler, muhacirler, evsliler ve hazreşliler olmak üzere üç kısmı ayrılmıştı her biri açtıkları kendi sancakları altında toplanmışlardı. Muhacirlerin sancağını Mus'ab bin Umeyr, Evsillerinkini Sa'd bin Muaz, Hazreçillerinkini ise Hubab bin Münzir hazretleri tutuyordu. Resul-ü Ekrem Efendimiz bütün bunlardan sonra ordusuna şu talimatı verdi. ''Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinizde sebat ediniz.'' Ben emir vermedikçe savaşa başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Daha da yaklaşırsa mızrak ve kargılarınızı kullanınız. Kılıç en sonunca düşmanla göğüs göğüse gelindiği vakit kullanılacaktır. Mücahitlerin her biri Bulunduğu yere taş yığınakları yaptı. Müdafaa harbinde bulunacakları için bu çok işe yarayacaktı. Düşman bundan mahrumdu. Çünkü taarrus taktiğini uyguluyordu. Dolayısıyla hücum esnasında çok çok birkaç taş taşıyıp atabilirlerdi. Harpten bir önceki geceydi. Peygamber Efendimiz kendisi için yapılan gölgelikteydi. Bütün gecesini Kadir-i e ibadetle geçirmişti. Şimdi burada zaten programın da sonuna doğru gelmekteyiz ama her türlü fedakarlık yapılıyor, her türlü istişare yapılıyor, askeri taktikler hepsi yapılıyor. Duanın geldiği noktaya bakın. Bütün bu taktikler, ekonomik tedbirler, askeri tedbirler, istişare, meşveret hepsi en ince detayına kadar yapıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duaya başlıyor. Duası reddolunmayacak zat, duanın reddolunmaması için kendisinden sonra gelecek ümmete de neyi bahşediyor? Vazifesini doğru yaptıktan sonra dua edecek ashabını ve ümmetini ikaz ediyor. Her şeyi en mükemmel şekilde yaptıktan sonra. İstiyorsanız bu mükemmelliğe bu efendim eksiklik pek yaraşmıyor ama. Programın süresini herhalde Eyvallah. Artık aşmak durumundayız Ama keşke böyle uzasa da Hep konuşsak Neticede hakikaten Birçok yönüyle de tekrar ileriki bölümlerinde de Tekrar başa dönerek atıfta bulunacağımız için İnşallah Bitti veya bir ara verdik kabul etmiyoruz Geniş bir özetle İnşallah önümüzdeki programa devam ederiz Eyvallah Cenab-ı Hak şu günlerde Şu kurban bayramı günlerinde Şu mübarek günlerde bizi ashabı bedirle beraber haş diye dua ederek programımıza sizin de sözlerinizle şimdilik bir ara vermiş olalım efendim o şekilde nihayet erdiriyoruz